Size bahşettiğim nimetleri hatırlayın. Siz bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Size dünya ve ahirette mutluluk bahşetmemi istiyorsanız gönderdiğim tüm elçilere iman edin. Bu dünyanın gelip geçici çıkar endişeleri sizi inkara ve zulme sürüklemesin. Zalimlerin tehditlerine de aldırmayın. Başkasından değil... Sadece benden korkun Bakara suresi ayet 40 Yine Burç suresi ayet 12'de Rabbimiz buyuruyor Elbette Rabbinin zalimleri yakalayışı çok şiddetlidir Hud suresi ayet 102 ve 106'da Rabbimiz buyuruyor İşte Rabbin zulüm ve haksızlıkta direten bir ülkeyi cezalandırdığında böyle cezalandırır Unutmayın, onun azabı gerçekten can yakıcıdır. Çok çetindir. Bu anlatılanlarda ahiret azabından korkanlar için ap açık uyarılar ve ibret verici dersler vardır. O gün bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür. O gün yapıp ettikleriniz hakkında en adil biçimde şahitliğin yapılacağı bir gündür ve o günün gelmesi hiç de uzak değildir. Biz onu ancak kıyamet denilen belirli ve sayılı bir süreye kadar erteliyoruz. O gün gelip çattığı zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamayacak. Büyük mahkeme kurulacak ve herkese yaptığının karşılığı verilecek. Böylece insanlar iki gruba ayrılacak. Kimileri bedbah ve perişan, kimileri de mutlu ve bahtiyar. Bedbaht olanlar Ateşte azap çekecekler. Orada acı ve ıstıraptan çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlayacaklar. Cehennemin alevleri arasında öyle bir iç çekip inleyecekler. Öyle feci bir şekilde soluk alıp verecekler ki. Ali İmran Suresi ayet 28'de Rabbimiz buyuruyor. İnananlar din kardeşleri olan müminleri bir tarafa bırakıp da kafirleri kendilerine samimi dost koruyucu, yönetici, yandaş, müttefik veli edinmesinler. Her kim bunu yapacak olursa, Allah ile bütün bağlarını koparmış olur. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeye karşı korunmak amacıyla ve Müslümanlara zarar vermemek şartıyla zalimlerle iyi geçinip, onlara dost görünerek kötülüklerinden sakınabilirsiniz. Bununla birlikte, Allah asıl kendisinden korkmanızı size öğütlüyor. O halde zalimlerin tehditlerinden korkmayın. Asıl Allah'ın emirlerini çiğnemekten sakının. Unutmayın ki eninde sonunda dönüş Allah'adır. Abbesi Suresi Ayet 34-37. Ayetler O gün her günahkar insan kendi canının derdine düşecek öz kardeşini kendisi yetiştirip büyüten annesini, babasını, bir ömür aynı yastığa baş koymuş olduğu hayat arkadaşını ve hatta bir zamanlar üzerlerine titrediği öpmeye bile kıyamadığı çocuklarını ve tüm yakınlarını sevdiklerini bırakıp kaçacak. Çünkü o gün her birinin başından aşkın işi ve kendisine yetecek kadar derdi olacaktır. Haç Suresi Ayet 1-2'de Rabbimiz buyuruyor Ey insanlar Rabbinizden gelen ilkeler doğrultusunda yaşayın Dürüst ve erdemlice davranışlar göstererek Kötülüğün her çeşidinden titizlikle sakının Çünkü kıyametin sarsıntısı gerçekten çok korkunçtur O gün gelip çattığında her emzikli kadın Kucağında emzirmekte olduğu yavrusunu bırakıp kaçacak ve bütün hamileler korku ve dehşetten çocuğunu düşürecek. Öyle ki o an hallerini görsen insanlar sarhoş sanırsın. Oysa sarhoş değiller. Ne var ki Allah'ın azabı çok çetindir. Rahman suresi ayet 46 Rabbimiz buyuruyor. Rablerinin huzurunda hesaba çekilmekten korkup kötülüklerden sakınan kimselere iki cennet bahçesi verilecektir. Son olarak Tur suresi ayet 25 ila 28. ayetlerde Rabbimiz buyuruyor. Cennetteki müminler birbirlerine bakıp geçmişte yaşadıklarını hatırlayarak sohbete koyulacaklar. Doğrusu biz diyecekler. Geçmişte en mutlu olduğumuz anlarda çoluk çocuğumuz arasında yaşarken bile Rabbimizin azabından çok korkardık. Fakat şükürler olsun ki Allah bize lütfetti de, alevleri insanın iliklerini işleyen o korkunç azaptan bizi korudu. Çünkü biz, dünyadayken yalnızca ona kulluk eder, ve sadece ona yalvarırdık. Gerçekten Allah iyilik edendir, çok merhametlidir. Konu ile ilgili, Abdullah bin Mesud radiyallahu anh diyor ki, Her konuda doğru söz söyleyen ve doğruluğu bizzat Allah tarafından onaylanmış olan Peygamber aleyhisselatu vesselam, bize şöyle haber verdi. Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı olan temel maddeler, annesinin karnında kırk gün içinde nutfe halinde derlenip toparlanır. Sonra ikinci bir kırk gün süre içinde, rahim duvarına yapışan döllenmiş bir yumurtaya yani alakaya dönüşür sonra bir o kadar süre içinde birçok uzvu henüz yaratılmamış olan bir et parçasına dönüşür daha sonra Allah bir melek gönderir ve melek ona ruh üfler melek şu dört şeyi yazmakla görevlidir onun rızkını ecelini yapıp edeceklerini iyi mi yoksa kötü mü cennetlik mi, cehennemlik mi olacağını. Çünkü Allah Celle Celaluhu bütün bunları henüz olmadan ezeli ilmiyle bilmekte ve her şeyin ilminin kendi katında olduğunu göstermek üzere meleğe yazmasını emretmektedir. Dolayısıyla insan bunları melek yazdığı için yapmaz. Aksine o kişi öyle yapacağı için melek onları yazar. Aksi halde insanın irade sahibi olmasının bir anlamı olmaz. O yaptıklarından sorumlu tutulmazdı. Her şeyin kader defterine yazılmasının sebebi insanı Allah'ın her şeyi bildiği, olup biten her şeyin onun kontrol ve gözetimi altında olduğu bilincini kazandırarak imtihan hikmetince kendisine bahşedilen nimetlerle şımarıp gevşekliğe kapılmamasını başına gelen musibetler karşısında da sarsılıp yılgınlığa düşmemesini sağlamaktadır. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki bazen bir insan cennetliklerin yaptığı işleri yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir karış mesafe kalır fakat anne karnında yazılan hüküm gerçekleşir cehennemliklerin yaptığı işleri de yapar. Ve cehenneme girer Yine bazen bir insan cehennemliklerin yaptığı işleri yapar Ve kendisiyle cehennem arasında bir karış mesafe kalır Fakat anne karnında yazılan hüküm gerçekleşir Ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder de Neticede cennete girer O yüzden hiç kimse kendisini kesin cennetlik görüp de gururlanmasın Nasıl olsa kurtuldum deyip gevşekliğe kapılmasın. Yine hiç kimse işlediği günahlar yüzünden Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesin. Bir insanın her hal ve hareketiyle cehenneme doğru yol aldığını görseniz bile son nefesinize kadar onun imana geleceğinden ümit kesmeyin. Son dakikaya, son saniyeye kadar bıkıp usanmadan onu hakka çağırmaya devam edin. Yine Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam cehennemin ne kadar büyük ve dehşet verici olduğunu anlatmak üzere şöyle buyurmaktadır. Hesap günü cehennem de mahşer meydanına getirilecektir. Onun yetmiş bin dizgini vardır ki her bir dizgini yetmiş bin melek çekmektedir. Numan bin Bişr radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mahşer günü cehennemliklerin azabı en hafif olanı ayaklarının altına birer kur konulan ve bunların etkisiyle beyni fokur fokur kaynayan kişidir. O adam cehennemlikler içinde en hafif azap gören kişi olduğu halde hiç kimsenin kendisinden daha şiddetli azap görmediğini zanneder. Bir diğer hadis Semure bin Cündüb radiyallahu anhtan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Zalimler ve kafirler cehenneme girdikleri zaman Ateş onlardan kiminin topuklarına, kiminin dizlerine, kiminin beline, kiminin de köprücük kemiklerine kadar çıkacaktır Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam Mahşer gününün dehşetini anlatırken şöyle buyurmuştur. O gün insanlar kabirlerinden kalkar ve yaptıklarının hesabını vermek üzere alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar. Zalimler tepelerindeki yakıcı güneş, karşılarındaki cehennem ateşi ve hesapların zorluğu sebebiyle hissettikleri büyük sıkıntı ve bunalım içinde o derece terlerler ki adeta bir ter deryasının içinde kalırlar. Öyle ki onlardan bazıları kulaklarının yarısına kadar ter içindedirler. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhisselam bize daha önce eşi benzerini duymadığım son derece etkileyici bir konuşma yaptı. Kıyametin, hesap gününün, cehennemin korkunç hallerinden bahsettikten sonra şöyle buyurdu. Eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız, ''Vallahi az güler, çok ağlardınız.'' Bunun üzerine Peygamber aleyhisselamın sahabileri yüzlerini kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Müslim'de yer alan bir diğer rivayet şöyledir. Peygamber Aleyhisselam'a ashabından bazılarının gaflete kapılıp dünya nimetlerine dalma, iyilik ve ibadetler konusunda gevşeklik gösterme gibi bir takım olumsuz haller içine girdiklerine dair haber ulaştı. Bunun üzerine hutbeye çıkıp şöyle bir konuşma yaptı. Bakın cennette cehennemde gözlerimin önüne serilip bana açıkça gösterildi. Ben hayrın ve şerrin o günkü kadar büyüğünü asla görmedim. Eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız vallahi az güler çok ağlardınız. Peygamberin sahabeleri bundan daha ağır. Daha şiddetli bir gün yaşamamıştı. O kadar derinden sarsıldılar ki başlarını örterek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Miktat bin Esved radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ahiret alemi için yaratılacak olan güneş mahşer günü insanlara bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılacaktır. Hadisi Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amr Vallahi peygamber bu mil kelimesiyle takriben bir buçuk kilometrelik uzunluk ölçüsü olan mili mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastetti bilmiyorum. Miktat'a bunu sormayı da unuttum demiştir. Miktat hadisin geri kalan kısmını rivayet ederken şöyle dedi. Sonra peygamberimiz insanlar işledikleri kötü ameller ölçüsünce tere batarlar. Onlardan kimi topuklarına, kimi dizlerine, kimi bellerine kadar ter içinde kalır. Bazılarının da teri çenesine kadar çıkarak adeta ağzına gem vurur buyurarak eliyle ağzına işaret etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mahşer günü günahkar insanlar o kadar çok terlerler ki, Onlardan çıkan ter yerin 70 arşın derinliğine kadar ulaşır. Sanki onlar terden oluşan bir deryanın içinde gibidirler. Öyle ki ter onlardan bazılarının kulaklarına kadar çıkar, adeta ağızlarına gem vurur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselam ile birlikteydik. O sırada Peygamber, Düşen bir şeyin gümbürtüsünü işitti. O korkunç sesi biz de duyduk. Peygamber aleyhisselam bu sesin ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz bu 70 sene önce cehenneme atılmış olan bir taştır. O şimdiye kadar cehenneme yuvarlanıp gidiyordu. Nihayet onun dibine ulaştı. İşte siz onun gürültüsünü işittiniz buyurdu.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 Ebu Zer radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi biliyor, görmediklerinizi görüyorum. Gök Allah'ın heybet ve azametinden dehşete düşüp inledi ve inlenmekte de haklıydı. Göklerde meleklerin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bile boş yer yoktur. Allah'a yemin ederim ki eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız. Dünyanın nimetlerinden tat alamaz hale gelerek yataklarınızda eşlerinizle oynaşmaz Allah'a yalvarıp feryat ederek evinizi barkınızı terk edip dağlara bayırlara koşar ve orada secdeye kapanıp o halde ruhunuzu teslim ederdiniz. Nadle bin Ubeyt el-Eslemi radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mahşer günü hiçbir kul ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, vücudunu ve sıhhatini nerede, ne amaçla yıprattığından sorguya çekilmedikçe yerinden kımıldayamayacaktır. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte o gün yeryüzü haberlerini bir bir anlatacaktır ayetin okudu. Sonra da yerin haberlerinin ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Sahabiler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun haberleri Kadın erkek bütün insanların kendi üzerinde neler yaptığına şahitlik ederek sen şu gün şunu şunu yapmıştın demesidir. İşte yerin haberleri de budur buyurdu. Ebu Said el-Huduri radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşma yaparken sura üfleyecek olan İsrafil aleyhisselam boruyu ağzına dayamış kendisine verilecek üfleme emrini beklerken ben nasıl hamsız ve kedersiz yaşayabilir, dünyanın gelip geçici nimetleriyle sevinebilirim dedi. Bu sözler Peygamber aleyhisselamın ashabını korkutmuş, derinden sarsmıştı. Onların bu halini gören Allah Resulü işte bu imtihandan başarıyla çıkabilmek için vakil, Allah bize yeter, o ne güzel koruyucu, ne güzel vekildir deyin buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Tehlikeden korkan yolcu erkenden yola koyulur. Erken yola çıkan da hedefine vaktinde ve güvenli şekilde ulaşır. Öyleyse siz de imtihan amacıyla yaşadığınız bu dünya hayatının tehlikelerinden korunup başarılı bir şekilde ahiret hedefine ulaşmak istiyorsanız bu yolda gereken tedbirleri almalı her an uyanık ve dikkatli olmalısınız. Gerekirse bu uğurda malınızı ve canınızı seve seve feda etmeye hazır olmalısınız. İyi bilin ki Allah'ın satışa sunduğu nimet çok pahalıdır. İyi bilin ki Allah'ın satışa sunduğu bu nimet cennettir. Evet saygıdeğer dinleyenler nitekim Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Tövbe Suresi 111'de Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Ayşe radiyallahu diyor ki, Peygamber aleyhisselam mahşer günü insanlar yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak hesap meydanında toplanacaklar dedi. Ben ey Allah'ın elçisi, kadınlar ve erkekler birlikte olunca birbirlerine bakmazlar mı diye sordum. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz, Ey Ayşe mahşer günü insanların durumu öyle korkunç olacak ki o an herkes kendi canının derdine düşecek ve bu dediğin şeyler hiç kimsenin aklına bile gelmeyecek buyurdu. Bir başka rivayette Peygamber aleyhisselam mahşer günü insanların durumu öyle korkunç olacak ki o anda hiç kimse bir başkasına dönüp bakmayacak bile buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu ve Rahmetullah.